Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız bugünkü programımıza Tin Suresi ile devam ediyoruz. Tin Suresi Nüzulü Musaftaki sıralamada 95. iniş sırasına göre 28. suredir. Bürüç suresinden sonra, Kureyş suresinden önce Mekke'de inmiştir. Adı Sure adını birinci ayette geçen ve incir anlamına gelen tin kelimesinden almıştır. Ayrıca Vettin ismiyle de anılmaktadır. Konusu Surede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek, insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlakın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmiştir. Meali ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli şehre, biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip erdemli işler yapanlar başka, onlar için kesintisiz bir ödül vardır.'' Artık bu kanıtlardan sonra, ey insan, seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah, hüküm verenlerin en adili değil midir? Tefsiri 1-4 Yüce Allah, kendisinin ilim, sanat ve kudret sıfatlarını gösteren dört önemli varlığa, yani insanın maddi gıdalarından olan incir ve zeytine ve manevi gıdası olan vahyin indiği Sina Dağı ile Emin Belde'ye, Mekke'ye, insanların muhtaç oldukları maddi ve manevi ikramların mükemmel örneklerine yemin ederek insanı en güzel biçimde yarattığını hem bedenen hem de ruhen yükümlülük alabilecek yeteneklerle donattığını ifade buyurmuştur. Bir görüşe göre, İncir ve zeytin, mecaz olarak bu ağaçların çokça bulunduğu toprakları, yani Akdeniz'in doğusunda bulunan Filistin ve Suriye'yi simgelemektedir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerin çoğu bu topraklarda yaşadıkları ve tebliğde bulundukları için bu iki ağaç cinsi, bu peygamberlerin dile getirdiği dini öğretilerin sembolü olarak kabul edilmektedir. Keza, tin ve zeytun kelimeleri hakkında, ile Mekke'deki Mescid-i Haram'ın, ikincisiyle Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kastedildiği gibi daha başka sembolik izahlar yapılmıştır. Ancak Şevkani'nin de haklı olarak belirttiği gibi bu tür yorumların akli ve nakli dayanağı yoktur. Ayette Sina Dağı için kullanılan Sinin kelimesinin Habeşçe veya Nabaçça olduğu ve verimli, bereketli, bol ağaçlı veya mübarek anlamına geldiği belirtilir. Mekke'nin güvenli şehir olarak anılmasının sebebi ise, gerek İslam'dan önce gerekse İslami dönemde buranın bir barış kenti olarak tanınması ve orada her türlü kan dökmenin yasaklanmasıdır. En güzel biçim diye çevirdiğimiz Ahsen-i Takvim tamlaması, bu bağlamda insana Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim ve yapıyı, bu sayede insanın yeryüzü varlıkları içinde gerek fizyolojik, gerekse ruhsal yetenekler bakımdan en mükemmel ve en seçkin canlı olarak yaratılmış olmasını ifade eder. Yaratılmışların en mükemmeli olan insanda bulunan, ayetteki deyimiyle bu güzelliğin kaynağı, Allah'ın onu kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi, kendi sureti üzere kendi sıfatlarından ona insanlık düzeyinde olmak üzere lütufta bulunarak yaratması, onu yeryüzünde halife kılması ve benzeri lütuf ve inayetleridir. Müfessirler, Allah'ın insandan daha güzel mahluku olmadığı kanaatindedirler. Zira Allah, İnsanı canlı, bilen, irade sahibi, konuşan, işiten, dinleyen, gören, düşünüp tedbir alan, hikmetle hareket eden ve bütün bu özellikleri sayesinde, fizik bakımdan kendisinden daha güçlü varlıklar üzerinde bile hakimiyet kurabilen bir varlık olarak yaratmıştır ki, bütün bu ve benzeri sıfatlar, aynı zamanda ilahi sıfatların bir kısmının ondaki yansımaları, tecellileridir." 5-6- Sonra onu aşağıların aşağısına, esferi safiliğine indirdik ifadesini müfessirler iki türlü yorumlamışlardır. A- İnsanın aşağıların aşağısına indirilmesi, onun bedensel ve zihinsel gelişmesini tamamladıktan sonra fizyolojik ve psikolojik olarak gerilemeye başlaması, algı, hafıza ve düşünme kapasitesinin gittikçe zayıflamasıdır. Nitekim, başka ayeti kerimelerde bazı insanların güçlendikten sonra erzeli ömür denilen ömrün en zayıf ve sıkıntılı çağına eriştirileceği ifade buyurulmuştur. Yaşlanma, müminler içinde, inkarcılar içinde geçerli olan kaçınılmaz bir durumdur. Buna göre 6. ayet, inanıp iyi işler yapan yaşlı kimselerin itaatlerinden ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmelerinden dolayı kesintisiz ödül alacaklarını, bedenen ve zihnen gerileseler bile manen ilerleyeceklerini ifade eder. B. Bu ifade, yaratılış amacına uygun hareket etmeyip, ahlaki değerleri hiçe sayan ve en güzel biçimde yaratılmış olmanın şükrünü yerine getirmeyenlerin cehenneme indirileceğini gösterir. C. Bize göre, sonra onu... ''Aşağıların aşağısına esfeli safiliğine indirdik.'' ifadesiyle şu gerçek ortaya konmaktadır. İman etmeyen ve salih amel, iyi erdemli, dünya ve ahiret için yararlı işler yapmayan kimseler, Allah Teala'nın insana verdiği, onu yaratılmışların en mükemmeli kılabilecek imkanları kötüye kullanmış oldukları için, hayatın başlangıç noktasından ileriye doğru gitmek, kesintisiz gelişme ve ecir alma imkanından yararlanmak yerine, geriye, insandan geri canlılar alemine doğru gitmiş, alçalmış olacaklardır. 7. İnsanların yaratılışına, üstün yeteneklerine, onların istifadesine verilen nimetlere temas edildikten sonra, sağlıklı bir düşüncenin insana imana götürmesi gerektiği, bütün bu kanıtlara rağmen, dini inkar etmenin ilim ve akıl yönünden sağlam bir dayanağının bulunamayacağı vurgulanmaktadır. Ayetteki din kelimesini ahiret ve yargı günü olarak anlamak da mümkündür. Bu da sonuçta dinin ve inanmanın bir gereğidir. 8. Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Cümlesi Allah'ın, evreni ve evrendeki varlıkları hikmet ve adalet ölçülerinde yaratıp yönettiğini, dünyada peygamberleri aracılığıyla en doğru ve adil hükmü verdiğini, ahirette de yine en adil hakim olarak mahlukat arasında hüküm vereceğini ifade eder. Sözün soru şeklinde olması hükmün kesinliğini gösterir. Hz. Peygamber bu ayeti okuyanın, ''Evet, öyledir.'' ben de buna şahitlik edenlerdenim demesini tavsiye etmiştir. Kıymetli dinleyenler, bugün Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programda Tin Suresi'ne yer verdik. Şimdilik Allah'a emanet olun.